Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Müsliman Ulgar Özeskın. Haftanın ilk gününden herkese günaydın. Hatay'dan Nadiye Seçkin'in kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Yıllardır kadrolu öğretmen olmak için çalışıyoruz. Bu sene yine çalıştık ancak artık sözleşmeli öğretmen alımı olacağı söyleniyor. Daha önce aynı sistemle kadrolu olan arkadaşlarımız varken bizden bu hakkın alınmasını istemiyoruz. Doğu illerinden öğretmenlerin batıya atama istediği için verilen bu kararın başka çözüm yolları da olabilir. Örneğin, kadrolu ama doğuda kalma şartıyla atama yapılabilir. Doğuda öğretmenlik yapanlara daha fazla ücret ödenerek aynen polislerde olduğu gibi orada kalmaları sağlanabilir, diyor Hatay'dan Nadiye Seçkin bu kampanyasında. İstanbul'dan Demet Seze'nin yine öğretmenliğe dair kampanyasına kulak veriyoruz şimdi. Özel eğitim kurumlarında 5580 sayılı yasa ve 4857 işçi yasasına tabi, 12 aylık sözleşme ile bir sonraki sene çalışıp çalışmayacağı belirsiz olan öğretmenlerimizin özlük haklarının 657 sayılı yasa ile eşitlenmesini ve güvence altına alınmasını istiyoruz. Atanamayan öğretmenlerimiz mutlaka devlet güvencesi altında çalışmak istiyorlar. Özel eğitim kurumlarında öğretmenler bir devlet öğretmenine göre daha fazla performans göstermek zorunda fakat 4857 işçi yasası ile köleleştirilmiş bir sistemle çalıştırılmakta ve 657'ye sahip olması gereken özlük hakkı güvencesinden de yoksun kılınmaktadır, diyor Demet Sezen İstanbul'dan başlatmış olduğu bu kampanyasında. Şimdi Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası'nın kampanyasına geçelim. Uluslararası İş Gücü Kanunu tasarısı 29 Haziran 2016 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda eleştiri ve öneriler hiç dikkate alınmadan hükümetten geldiği şekliyle kabul edildi. Kanun tasarısı bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yine gündemine gelecektir. Uluslararası iş Gücü Kanunu tasarısıyla mühendis, mimar ve şehir plancıları düşük ücrete mahkum edilecek, işsizlik çığ gibi büyüyecek, ülkemiz sahte mühendis ve mimarlarla dolacak. TUMOP işlevsiz hale getirilecek. TUMOP kanununun 34. maddesi iptal edilecek. Mühendis, mimar olduğunu sadece beyan eden yabancılar istediği işlerde çalışabilecekler. Yabancı mühendis ve mimarlar kendi namlarına vergi ödemeden çalışabilecek. Tasarı 500 bine yakın TUMOP üyesi mühendis, mimar ve şehir plancılarını doğrudan etkileyecek. Tasarı 434.145 mühendislik. Mimarlık ve şehir planlama öğrencisini de doğrudan etkileyecek. Uluslararası İşgücü Kanunu tasarısına karşı mücadeleyi büyütüyoruz. Sen de mühendis, mimar ya da öğrenci olmasan dahi duyarlı insan olmak adına imzanı at, tepkini büyüt. İşgücü Kanunu tasarısı geri çekilsin deniyor bu kampanyada. Şimdi de Çanakkale'den Nurcan Çiftçinin kampanyasıyla devam edelim. 18 Mart Üniversitesi Biga Kampüsü'nde okuyorum diyor Nurcan Çiftçi. Sürekli Biga'dan İstanbul'a seyahat ediyorum ve daha bir ay önce 50 lira olan bilet fiyatları bugün 60 lira oldu. Nedeni de köprünün açılması. Sanki feribottan geçerken ücretsizmiş gibi bir muamele yapmaları. Sadece aradaki 20-30 liralık farkı bizden kişi başı 10 lira olarak geri alıyorlar. Bir otobüste 45 kişinin seyahat ettiği varsayılırsa... 450 lira mı acaba bir geçiş köprüden? Evet öyleyse biz yolu 40 dakikada daha geçmeye razıyız. Ücretlerin eski fiyatına dönmesini istiyoruz. Biz öğrenciyiz. 5 kuruş bile bizim için çok şey ifade ediyor. Çoğumuz öğrenciyiz. Hepimiz birbirimizden anlarız. Çok şey istemiyoruz. Sadece sömürülmek istemiyoruz. Sömürülmek istemiyorsan bana yardımcı ol ve imzana at diyor çiftçi öğrencilerin durumlarını dile getirirken. Darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Kuleli Askeri Lisesi Öğrencileri adına açılan bir kampanyayla devam ediyoruz programa. 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 17'de İstanbul'da yaşayan Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri izinde olmalarına rağmen okula kokteyl var denilerek çağrılmıştır. Daha sonra okula giden öğrencilere kamuflaj elbise giydirilerek boş şarjörlü silahla okul içinde ve çevresinde nöbet tutturulmuştur. Öğrencilerin büyük kısmı 18 yaşından küçük ve olanlardan habersizdir. 20 Temmuz 2016 tarihinde serbest bırakılacak olan öğrenciler duruşma esnasında hakimin açığa alınmasıyla birlikte tutuklanmıştır. Bu çocuklar emredilenini yapmakla yükümlüdürler ve olaylardan haberi yoktur, diyor lise öğrencileri başlatmış oldukları bu kampanyada. Son olarak Japonya'ya uzanıyoruz. Ülkenin güneyinde bulunan ve cennette en yakın yer olarak adlandırılan Amami Oshima adası için açılan bir kampanyayla programı noktalayalım. Bu ada doğallığını korumayı başarmış denizi ve plajları ile dünyanın sayılı doğal güzellikleri arasında. Ancak son zamanlarda adaya yabancı sermayeli turistik tesisler yapılacağı söylentileri ülkede çok büyük bir tepki uyandırdı. Ve Change.org üzerinde açılan kampanyada Japonlar ülkelerinin en önemli doğal güzelliklerinden biri olan bu adayı korumak için harekete geçtiler. Hükümet yetkililerinden çok geç olmadan bu durumu durdurmaları isteniyor kampanyada. Bazı yerlerin doğal olarak bırakılması gerektiği savunuluyor kampanyada. Japonlar bu konuda son derece hassaslar doğal güzelliklerini korumak için. Kısa sürede binlerce kişinin imzaladığı kampanya nasıl sonuçlanacak? Bu konuda gerekli adımlar atılacak mı? Büyük gemilerin yanaşacağı limanla bu güzel adanın doğal güzellikleri... Binlerce insanın akınına uğrayarak o güzel, rahat ve sessiz, sakin ortamı ortadan kalkacak mı? Bakalım göreceğiz yetkililer bu konuda gerekli adımları atacaklar mı? Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve hatta Japonya'dan derlediğimiz çevre sorunlarından öğretmen haklarına kadar geniş bir yelpazide vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey kırmızı düğmeye basarak kampanyanı başlat demek. Neyi talep ettiğinizi, bunu neden talep ettiğinizi ve bu kampanyanızın muhataplarının kim olduğunu yazdıktan sonra kampanyanız kitlelerle buluşmaya hazır. Yapmanız gereken tek şey bunu mümkün olduğu kadar çok insanla paylaşarak bunun etrafında destekçileri toplamak ve hedefinize doğru adım adım ilerlemek. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. hazırlayan Müslüman Uygar Özeskı Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.